Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimizin bize öğrettiği en temel hakikatlerden birisi, bütün yaptığımız işlerin niyetlerimizle karşılık bulması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini artık hepimiz biliyoruz. Ameller niyetlere göre karşılık bulacaktır buyuruyor. İbadetlerimizin yaptığımız sosyal hayattaki eylemlerimizin ve ne kadar aklımıza gelecek fiil varsa tamamını kapsıyor bu hadis-i şerif. Bugün biz bu aile meclisimizde de aile ile niyetin bağlantısını kuralım hocam. Ee, aile, evlilik, biz bunları ibadet olarak görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, her ibadetin bir niyeti olması gerektiği için aile kurarken de, evlenirken de bir niyet etmemiz gerekiyor. Neye niyet edeceğiz? Bu anlamda size Fetva Meclisi'nde bir kardeşimizin sorusu olmuş. Ben eğer müsaade ederseniz o soruyu hem okuyayım hem de sizin verdiğiniz cevap var. O cevap üzerinden madde madde sıralamışsınız. 10 On başlıkta ona deyim yerindeyse bir manifesto yazmışsınız hocam. Onları böyle açmanızı istesek sizden. Ben evleneceğim diyor kardeşimiz. Neye niyet edeyim de evliliğim ibadet olsun. Soru bu kadar öz ve net. Niyetim ne olsun ki evliliğim ibadet olsun. Siz de hocam şöyle cevap vermişsiniz. Önce tebrik etmişsiniz. Evliliğin seni ve eşini cennete taşıyan bir ibadete dönüşmesi için şu noktalara niyet et. O niyetlerini de ölünceye kadar korumaya azimli ol. Ve niyet edebiyatı yapma sakın. Diyerek başlamışsınız. İlk başlık olarak da şunu... Ama bu niyet edebiyatı yapmayı vurgulamak lazım. Yani ne demek istiyoruz burada? Niyet çok güzel işte nesil yetiştireceğim, eşimin vefalısı olacağım. Bu edebiyat. Hayat pratikte işe yarıyorsa yani bizim hayatın anlamı var. Yani bir Müslüman olarak büyük sözler konuşup basit işler, seviyesiz işler yaptığımız zaman niyetimize ters düşmüş oluruz. Yani bu ne gibi? Oruç tutmaya niyet ediyorum sonra yemek yiyorum gün ortasında. Bu, bu niyet bir işe yaramıyor yani. Akşama kadar iftar saatine kadar bekliyorsan yemek yemeden, su içmeden buna oruca niyet ettik. Eylemin yani. kendisidir niyet belki. Niyet odur. Zaten namazla dahil Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya deme şartı yok. Seccadenin başına geçip kıbleye döndüğünde Allahu Ekber diye el kaldırırken elini tutuyorsun ne yapıyorsun sen? diye sorduk diyelim. Öğle namazını kılıyorum. İşte niyet o. Evet. Yani içindeki onu iten hissiyata niyet diyoruz biz. Öbürü edebiyat. Yani e, Allah kulun kalbini de görüyor ellerini de görüyor, ayaklarını da görüyor, gözlerin gördüğünü görüyor Allah. Gözü görüyor. Dolayısıyla kardeşimizin sorusunu hatırlıyorum. Çok hoş bir soruydu. Tam Müslüman bir gencin merak etmesi gereken bir konu ama onu bir tehlike bekliyor. Nedir o tehlike? Bu niyetin edebiyatını yapmak. Mesela eşin seni kadın olsun erkek olsun bir şey değişmiyor. Sinirlendirdiği zaman ben Allah'tan karşılığını beklemek için evlenmiştim deyip sabredebiliyorsan bir gün, üç gün, bir ay neyse e sen niyetin devam ediyor demektir. Yani namaz kılacağım ben ama hiç eğilip dizlerimi bükmeyeyim diyebiliyor mu bir insan yani? Secde etmek çok şeyi rahatsız ediyor. İğreniyorum milletin bastığı yere secde etmeyeyim dediğin zaman niyet etsen ne olacak ki namaz kılmıyorsun? Yani secde yapacaksın. Evliliği de %100 böyle kabul etmemiz lazım. Yani Allah cennette buluştursun sizi diyorsun. E cennette bedava buluşulmuyor ki bir bedeli var bunun. Nedir bu bedel? Açlığa karşı, soğuğa karşı, insan reflekslerine karşı, eşin hamlığına karşı her türlü e, sabırlı oluyorsun. Bu sabrın karşılığını da Allahü Teala sana cennet olarak veriyor. Yani bu istersen bir daha ne açıkladığımızı Yo, anlatmak zaten için. Zaten hocam yani evlenirken herhalde bugün gençler arasında en çok yapılan şeylerden biri de niyetin edebiyatıdır. Herkes Allah rızası için işte Hatice annemizin evliliği gibi. Vatan, <gülüyor> annemin, vatan ve millet. Evet nesil yetiştireceğiz. Salih saliha evlatlar. Bunları söylemesi kolay da bunun içini tabi doldurmak esas niyet. Bu nokta anlaşıldı umarım. İlk olarak hocam. Şöyle başlamışsınız cevabınızda. Başta Peygamber aleyhisselam Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ortak sünnetine uymaya niyet et. Evlilik bir nübüvvet sünnetidir. Evet bu çok önemli. Ee, yani şöyle e, görmemiz gerekiyor. Adem aleyhisselam babamız birinci peygamber. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Arada on binlerce peygamber var. Yüz tane, bin tane değil yani. On binde değil. On binlerce peygamber Bunların tamamını allah Teala anlatırken Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitap eden ayetinde biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onların da eşleri çocukları oldu. Yani onlar da cihad ettiler. Onlar da işte ibadet ettiler, onlar da oruç tuttular demiyor. Çok net bir cümle. Öze Anne Aleyhüm Özvacan Özür'üye. Onlara da çocuklar verdik, eşler verdik diyor. Bu müthiş bir şey hocam. Neden? Çünkü nübüvvet, peygamberlik, Allahu Teala'yı temsil etme makamıdır. Ama beşer standartlarında. Toprağa indirilmiş Topraktan yaratılmış Adem'in standartlarında Allah'ı temsil etmektir. Nübüvvetin beşeri bir kimlik. Peygamber olsan da Allah'ı temsil etsen de Cebrail ile oturup konuşsan da insansın. İnsanlığın en temel karakteristik özelliği de eşin var, çocukların var. Ayet bunu bu kadar açık bir şekilde vurguluyor ki, yani adeta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden allah Teala bütün iman edeceklere içinizden, sizin gibi evlenen, sizin gibi çocukları olan bir peygamberi size gönderdik. Eşleri vardı, çocukları vardı buyuruyor. Bunu biz kendimize nasıl yansıtıyoruz? Allah tabiiliğin, insan olmanın en çarpıcı örneği olarak karşımıza eşi olan peygamber var sizde diyor. Çocukları olan peygamberiniz var diyor. Demek ki insanın eşi olur, çocuğu olur. Evet olmayan insan değildir, günahkardır, dinden çıkmıştır değil. Ama doğal olan bir insanın çocuğunun olması, Allah yarattıysa eşinin olmasıdır. Biz, biz Bekarken de insanız, Müslümanız, bunda bir sorun yok. Ama evlenip eşimiz olduğu zaman erkek veya kadın bir evin anahtarını dışarıdan e, açıp girip içeriden kilitleyerek bizim evimiz, ailemiz dediğimiz zaman adeta çıplak toprak, ağaç verdi, meyve verdi, çim verdi haline geliyor. Öbür türlü çorak. Toprak diyoruz ama toprak gene. Toprakta bir sorun yok. Bu yüzden bir genç evlenmek istediği zaman aslında bizim örfümüzde bu var hocam. Kız istemeye giden baba ne diyor? Allah'ın emri ile buraya hayırlı bir işe geldik diyor. Allah rahmet etsin bunu kim oturttuysa çok güzel oturtmuş. Keşke hep Allah'ın emriyle devam etse ama ne yazık ki. Allah'ın emriyle kız isteniyor, mahkeme kararıyla geri gönderiliyor. Tabii bu bir afet ve bir musibet bu. Rabbim muhafaza buyursun. Belki hocam özür diliyorum. Bu e, artık bir tekerlemeye dönüştüğü için... Ne, yani yazık, ki, ne yazık ki tekerlemeye yani dönüştü. Allah'ın emriyle diye başlayan çoğu insan sadece usulendiriyor. diyor. E, Allah... lafı başlatmış evet, olmak için. Baş, evet. Çok yanlış. Hakikat böyle ama Allah'ın emriyle geldi. O emir peygamberlere de uygulanmış işte. Binaenaleyh bir genç ben evlenmek istiyorum e, dediği zaman babasına beni evlendir babacığım dediği zaman ya da bir genç kız annesine anneciğim beni isteyen olursa ben evlenmeye hazırım dediği zaman diyebilir Müslüman bir kız bunu. Biiznillahir Teala o niyetini korursa on binlerce peygamberin başını çektiği bir doğallığa doğru gitmeye karar veriyor. Bunu ben yazarken, o genç tekrar sorsaydı ona diyecektim ki, yani bunu ne demek istedin hocam diye sormadı. Sorsaydı cevabım şuydu, yavrum diyecektim. On binlerce peygamberle boğuşmaya çalışan ama beceremeyen, iblisin karşısına geçeceksin dikkat et evlilikte bu aynı zamanda. Yani on binlerce peygamberin tabii olarak yürüttüğü bir evlilik mücadelesinde e ben de bu mücadeleye karar ver, veriyorum dediği zaman Allah peygamberlerini iblisten koruyor ama sana böyle bir garanti vermiyor. Dolayısıyla sen on binlerce kere iblisin karşısına iffetin, ahlakın, İnsan yetiştirmenin, ibadet etmenin savunucusu olarak çıkacaksın. Güçlü bir olay bu. Büyük bir olay. Bu birinci maddeyle kastettiğim şey, evliliği vakti geldi. Mürüvvetini görelim düzeyinden. Adem babamdan beri bütün peygamberlerin girdiği bu mücadeleye ben de giriyorum. Ya Allah vakti geldi. Adeta yani 20 yaşına geldik. Askere gidiyorum. Ondan da daha büyük bu tabi o iki senelik çünkü yani bir, ne şimdi askerlik iki sene değil değil mi alt aylık bir şey bir senelik yani eskiden iki seneydi de daha eskiden daha çok <gülüyor> <gülüyor> daha çok evet ama yani bunun sonu yok ölünceye kadar inşallah hatta ölünceye kadar da çok yerinde bir ifade değil cennette devam edecek bu evlilikler Allah'ın izniyle bu sebeple evliliği ben niyet ettim derken, ne niyet edeyim derken, bir kere şu, oturduğun semtten çık, insanlığı kuşatan büyük bir coğrafyaya yay kendini. Ta Hindistan'a indirilmiş Adem aleyhisselam ilk örneğin. Yemen'e gelmiş bir peygamber başka bir örnek. İbrahim aleyhisselam Filistin'deki örneğin. E, Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örneğin. İsa aleyhisselam e, Filistin'de senin örneğin. Yani, Komşunun çocuğu evlendi. Ben de evleniyorum mesela sorularda hep dikkatini çekiyor mu Salih? Arkadaşlarım çoğu hep evlendi, çocuklarını gördükçe ben strese giriyorum diyor. Ben de ona demek istiyorum ki yavrum arkadaşını bıraksan peygamberler senin. Ameenur resul bima unzile rabbi vel mu'minun bütün peygamberlere iman eden birisin sen. Allah da sana peygamberleri bu serüvenin baş mimarı olarak gösteriyor. Kaldı ki burada bir madde daha var aslında. Açacağız bunu dedi evet. ki gence bir madde daha var. O da şu peygamberler ki Allah'ın sevgili kulları. Yani daha bir üstü yok onların. Başta peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Onların hanımları da herhalde şanslı olmak bakımından hiçbir kadının mesela Musa aleyhisselamın hanımı olan Medyen'deki iki kadından biri yani ondan daha şanslı kadın kaç tane olur? Olsa Hatice anamız olur. Başka kim olabilir yani şanslı Allah'ın lütufta bulunduğu? Buna rağmen bu iki büyük çizginin mesela peygamberlerin azameti ondan sonra onların hanımlarının Allah'tan aldıkları nasip, büyük nasip buna rağmen Kur'an-ı Kerim iki tane kötü insandan örnek verecek. İki peygamberin karısından örnek veriyor. Yani peygamberlerin başını çektiği evlilik davası derken biz %100 sorunsuz bir evlilik için sen de niyet et peygamber evliliği gibi bir evliliğe diyemiyoruz. Peygamberler tabii bir hayat yaşadıkları için fakirliği tabii olarak hissettiler. Açlık hissettiler. Düşman enine boyuna hisset şeytan direkt onlarla uğraşamadı ama yanı başındakilerle Uğraşıp onları bunalttı. Yani dolaylı bir misyon is, gördü şeytan e, peygamberlere karşı aleyhmusselam cimyan. Dolayısıyla sen de Müslüman yavrum bu hayatı imtihan için e, yaşamaya iman ettiğine göre evlilik konusu peygamber davasıdır. Sadece veda hutbesi okumak değil peygamberinin davası. Gençlere hitap ederken ne diyor? Ey gençler vakti gelen gücü yeten evlensin. Peygamber vasiyeti bu. Çünkü hayat tabidir. Çünkü İslamiyet tabilik dinidir. Yapaylık yok İslamiyet'te. Allah'tan geldi. Allah'ın yarattığı kula geldi. Allah'ın yarattığı dünyada yaşanıyor. Mekanik bir bölümü yok hayatın. Yani mekanikle yaşanıyor. Hayatın kendisi mekanik değil. Bu yüzden Müslüman bir gencin bu hissiyata sahip olması aynı zamanda Çektiği gibi peygamberlerin ben de çekerim gerekiyorsa. Sabrettikleri gibi ben de sabrederim. Onun için defaatlarca vurguladık. Ee, allah Teala Lut aleyhisselamın ki İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur. Yani böyle şey değil. E, sıradan bir ailenin çocuğu dedi İbrahim aleyhisselam. Zaten peygamber olduğunu sıradan bir aileden olsan ne olacak? Ama soyları güçlü peygamberlerin. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar şerefle intisap ediyorlar hep. Böyle soy sorunları yok. Ee, böyle bir insan olduğu halde allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'in iki kötü örnekten biri dediğimiz kadını eş olarak nasip etmiş. Kur'an-ı Kerim hocam çok enteresan. Lut Aleyhisselam'ın kavmini kaldırıp yukarıdan aşağıya atacak bir helake. Karar verdiğinde, melekler geldiğinde... Allah Teala Lut aleyhisselam ayetten öğreniyoruz iman edenler olarak çekin gidin o şehirden diyor çekin gidin geri dönmeyin geri bakmayın buyuruyor yani zaten peygamber işte buradan bin kilometre öteye gidecekler ya da 500 metre öteye gidecekler ne kadarsa artık geri bakmayın diyor Allah Teala. Bu geri bakmayın ifadesinde zaten gidenler Lut Aleyhisselam'ın iman eden ailesi. Bir evden başka iman eden yoktu evet. değil mi? Semâvâc edine fiha gayra behtim minel mü'minîn. Karısı hariç. Karısı hariç. Lut, Lut, Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam ve kızları. Lut Aleyhisselam'ın kızları belki de oğulları. Yani kimse. Şimdi geri dönmeyin buyuruyor Allah Teala. Geri dönmeyin sözünün gerekçesini de söylemiyor Kur'an-ı Kerim ama alimler inceliyorlar. Yani peygamber geri dönüp niye baksın ki, niye bakmasın ya da. Merak edelim. incelenmiş cevaplardan birinde şunu görüyoruz. Lut aleyhisselam geri dönüp baksaydı helak olanları görecekti. Helak olanlar arasında eşi de var, karısı var. Karısı ile kadınlık, kocalık olarak da bir sorun yaşamıyor aslında. Kafir kadın, peygamberlik davasının düşmanı bir kadın. Ama iffet açısından bir sorunu yok. Yani böyle anlarsak çok yanlış, büyük bir hata olur. İffet sorunu değil. Nuh aleyhisselamın karısınınki de, Lut aleyhisselamın karısınınki de iffet sorunu yaşamıyorlar. Yaşadıkları sorun nübüvvete, peygamberliğe düşman, ahlaka düşmanlar. Ondan sonra da helak olması için yeterli. Geri dönüp de bakacak olsaydı Lut Aleyhisselam karısına inen azabı görecekti orada. İçi cız edecekti muhakkak. Hüzünlenecekti. Hüzünlenecekti. Bunu tatmasın diye Allahu Teala geri dönüp bakma. Sen de bakma, seninle çıkanlar da bakmasınlar buyurdu. Buradan nere geliyorum? Hafız Salih çok önemli bir nokta. Yani öyle bir kadının kocası bile... Sildim seni defterden, gözüm görmesin ey lanetli kadın. Halbuki lanetli kadın hakikaten. Yani gök başına yıkılıyor kadının. Böyle bir kadın ama aile var ortada ve çocuklarının annesi o. Ee, bir peygamber olarak o acıyı belki milyonlarca kere içinde ateş gibi kavurduğu halde boşamaya eldenmemiş Allah'ın bu kadına lanet indirdiği beddua ettiğine dair bir bilgimiz yok. Şiddet uygulamamış. Ya böyle bir, böyle bir <gülüyor> peygamber zaten şiddet uygulamaz. Hayır yani şiddet bazen e, e, diyelim ki ben peygamberim el alem sen niye inandı diyorsun? Bir baskı. Bile yapmamış. Evet. Bile Üniversite yapmamış. Diyorum. Bile. Onu bile yapmamış. Zaten sonunda geleceğim bir noktada buydu. Yani peygamberlerin evlilik mücadelesinin dava olarak ben taraftarıyım, 124 bin peygamberin girdiği yola giriyorum diyen kız ve erkek sabretmiyorlarsa niyetin edebiyatını yapıyorlar. İşte sabreden Lut Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim, on binlerce peygamberin kim bilir kaç milyon macerası olmuştur bu hayatta değil mi? Macera dediğimiz basitçe şey manasına değil, yani olup biten Bunlardan niye Lut Aleyhisselam anlatıyor ki? Niye onun karısını anlatıyor ki? Demek ki hayat boyu sabır örneği olarak ve karşımıza çıkması muhtemel sorunlar olarak bu hep bizi bekliyor. Herkesi bekliyor. Öyle edebiyat yaparak e, yani çok güzel mutluluk naraları atarak olmuyor bu iş. Şimdi bu e, ben bir örnek zikredeceğim çünkü evlilik meclisini konuşuyoruz aile meclisini konuşuyoruz gelen bilgiler bizi konuşturuyor zaten yani kaşındığımız nokta o deyim yerindeyse bir genç geldi ee, dedi ki hocam dedi bizim nikahımızı kıydığını hatırlıyor musun? Ne hatırlamıyorum dedi biz dedi bir buçuk sene önce senin yanına geldik nikahımızı kıydın dedi Dedim kardeşim sen ilk ve son değilsin mesela nereden hatırlayacağım dedim. Not tutuyorum ama nikahını kıydım filancalar. İsmini sordum baktım evet bir buçuk sene olmuş dedim. Dua ettim diye yani nikahına dua ettik diye yazmışım bir kenara. Hayır olsun dedim dedi, çok büyük sorunum var dedi. Ne o sorunum var dedim. Siz burada benim hanımıma nasihatler etmiştiniz de hiçbirini tutmuyor dedi. E niye dedim bir buçuk senedir bekliyorsun? Birkaç aydır başladı böyle olmaya dedi. Nasıl mesela dedim. Ya ben konuşuyorum dinlemiyor beni dedi. Her türlü hoş geldin derdi, hizmet ederdi. Birden kesildi hepsi dedi. teyzeleri falan çok gidip geliyor ondan olabilir ama dedi hocam. Nasıl mesela dedim. Birkaç tane örnek saydım vakit almayalım şimdi. Sonra dedim ki hanımın kaç aylık hamile dedim. Dört aylık dedi. Nereden anladınız ama siz bunu dedi. ''Sen hamile bir kadını tarif ediyorsun.'' dedim. ''Sen insan değil misin oğlum?'' dedim. ''Bu kadın ve sen evde iki kişiydiniz. Evde üçüncü kişi var dört aydır ve sen bunu görmüyorsun.'' dedim. Kadın seni dinlerken içindeki bir yavrunun sesini de dinliyor. ''Siz üç kişi oldunuz.'' dedim. Çocuk ağlamaya başladı. Böyle bir iki dakika sadece ağladı. ''İee... Yani bana bir cevap veremedi. Dedi hocam dedi, gerçekten dedi. ben bunu dedi. niye düşünemedim dedi. Çünkü erkeksin dedi, bunu düşünemezsin dedi. Ama iyi bir şey düşünmüşsün, geldin bana şikayet ediyorsun. Dolayısıyla bak ben seni irşat ettim. Şimdi git hanımından özür dile. Göreceksin ki o da ağlayacak dedim. Yani sana ben içimdeki sese de çok kulak veriyorum. İlk doğumum. Seni ihmal edersem kusura bakma anlayışlı ol demesi gerekiyordu. O da hatalı. O da kadın. Sonra öğrendim ki teyzelerini çağırıyormuş. Dört teyzesi var. Dördünü de çağırıyor. Eşinin anlayışsızlıklarına karşı. Adam da e, bu evde korumalarıyla dolaşıyor gibi. Şeytan için müthiş malzeme ama. Şeytan onları öyle güzel bir senaryolaştır. Aslında hiç. Aslında mesela. Çocuk ağlayacağı kadar o da duygusal bu işte. Yani erkek gerçeği öğrenince gözü yaşardı, ağladı. E, bu böyle aslı fakat bunu bir an tıpkı yani bisikletle giden birisinin bisikletinin tekerine hafif bir çakıl taşı deyince bir anda dengeni kaybettin yuvarlanıyorsun. Ondan sonra da nasıl öleceğin, nasıl sakat kalacağını düşünüyorsun. Aynı şey evlilikte de var. Yani nübüvvet, peygamberlik gibi büyük bir makam ve isimle anılan bir evlilik müessesesinde büyük niyetler olur ve bu büyük niyetler edebiyata kurban edilmez. Edilmemelidir. Edildiği zaman işte bu şekilde üzülürüz. Bu gencimiz çok ucuz kurtuldu. Neden? Gerçeğini anladı. Büyük ihtimalle dedim ki hatta gerekiyorsa eşinle bana gelin dedim. Bir daha gelmediler. Çünkü gerek kalmadı. Gerek kalmadı. O çocuğa şeytan ne diyordu ama? Hain teyzeleri sana düşman yetiştiriyor hanımına diyordu. Kadınlar niye geliyorlar? Yeğenimiz hamile. İlk hamilelik çok zor bir şey. Moral vermeye geliyorlar. Yani onların moral vermesi, kadının morale ihtiyacı olması, eşinin de kabul ettiği bir gerçek. Hatta eşi rica edecektir belki teyzenler gelsin ara sıra. Yani iyi oluyorsun sen onlar gelince ama... Bir kere çakıl taşına tesadüf etti ya lastiğimiz. Hafif bir sendeledik. O sendeleme sen devrilmeden bitmiyor bu sefer. Bunun için büyük niyeti olanlar küçük operasyonlara kurban gitmezler. Şeytan peygamberlere dokunamadı. Ama peygamberin yanındaki karısına dokundu. Karısını sapıttırdı. Peygamberin çocuğuna dokundu. Peygamberin babasına dokundu mu? dokundu. Peygamberin yanındaki asaba dokundu mu? Dokundu. Zeyd'in hanımını boşattırdı evet, mı? Boşalttırdı. Boşattırdı. Yani sen peygamberin yanında değilsin. 1400 sene ötesindesin. 2000-3000 kilometre coğrafya ötesindesin. Herhalde şeytan seninle uğraşacak. Ama o peygamberin delikanlı bir ümmeti. O peygamberin Asiye akıllı, Fatıma akıllı bir kızı olarak, ümmetinden bir fert olarak en yüksek dozajda sabır göstereceksin. Bu sabrın enayilik yerine geçer mi geçmez mi? Hah istişare edeceksin buna. Gidip bir akıl, aklına güvendiğin, imanına güvendiğin, taraf tutmayacağına güvendiğin birisine benimki enayilik midir diyeceksin. Sonuna kadar enayi olmak doğru değil bu yanlış. Ama sabredebiliyorsa bir Müslüman zamanla Allah'ın büyük nimetlerini görecektir. Hatta yani şunu da çok şahit oluyorum. Defalarca şahit oldum. Yani beş sene, on sene eşinin sıkıntısına, kahrına sabreden biri bana şu cümleyi çok kullanmıştı. Hocam işte diyelim on sene sabrettim ama benim adam Üç adam kadar iyi oldu ya. Yani o on senenin telafisini yaptırıyor vicdanı adamın. Ama savaşarak gittiğin on senede adam otuza katlıyor kendini. Kadın otuza katlıyor. Bu sebeple biz yani sabrettiğimiz zaman hem dünyada büyük bir nimet olarak bunun karşılığını göreceğiz. Allah'ın izniyle diyoruz. Hem de ahirette de göreceğiz. Ki ahiret asıl hedefimiz zaten. Ana mesele o zaman zihni önce hazırlamak. Zihinde yani geliyor. başlarken 124 bin peygamberin kulvarına giriyorum ben. Dediğin an zaten o zaman hocam gelinlik senin takıntın olmuyor. Damat ceketi diye bir şeye takılmıyorsun sen. Millet gelip takı yapmış, yardım etmiş buna takılmıyorsun. Evde mobilya vardı yoktu. O zaman, o zaman işte samanlık seyran oluyor. Kim dediyse bunu güzel demiş yani. Samanlık seyran oluyor. Ve o zaman, o zaman peygamberlere iman davan eskimedikçe aşkın da eskimiyor. O ilk günün sempatisi, güzel lafları, tatlı bedenler, hoş tavırlar, gülse hoşuna gider, tebessüm etse hoşuna gider, sinirlenince bile zevklisin sen. Mesela şu sözü de duyuyoruz. Ya yani ben onu ciddi bir erkek olarak görmek istiyorum diyor kadın. Benim hanım arkadaşlarım gibi o da laçka biri. Onu şikayet eden oluyor hocam. Çünkü erkeğe yakıştırdığı kadının vakur bir erkek. Haklı kadın bunda. Yani evde çocuklarınla esnek olursun ama arkadaşlarıyla kadın ve erkek ayrımı yapılmayacak kadar yani eğri büğrü durduğun zaman erkeklik vakarına yakışmıyor. Demek ki kadın erkeğin vakur duruşunda, arkadaşlarının arasında beyefendi, vakur, heybetli duruşunu istiyor kadın. Nasıl? Hanımı annesinin yanında mesela kaynanasının yanına gittiğinde hanımı e, alttan alsın istiyor. E, kadın da kocasının arkadaşları arasında vakur duruşunu istiyor. Bu doğal. Yani ilk anda bunların hepsi güzel. Sonra niye eskiyor? Çünkü başlarken peygamber mantığıyla peygamberler davasının e, iz düşümünde devam edemediğin için başlamadığın için sen eriyip gidiyorsun inşallah genç kardeşlerim güzel kardeşlerim hanım kızlarıma ve beyefendi erkek kardeşlerime söylüyorum biz Adem aleyhisselamdan beri gelen bir neslin devamıyız insanız Allah da peygamberleri evliliğin doğal yapısında örnek olarak bize gösteriyor ben de Nuh Aleyhisselam'ından, İbrahim Aleyhisselam'ından, Sari Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'a varıncaya kadar başta da benim peygamberim olmak üzere o davaya beşer olarak e, evlilik mantığıyla katılıyorum. Rabbim bereketini eksik etme benden deyip yola giriyorsun. O iman eskimedikçe sende ki, biiznillah eskimeyecek tabii yani dün inandığı şeye bugün Müslüman vazgeçiyor mu? Geçmiyor. Dolayısıyla o iman sende eskimeyince biiznillahü teâlâ, sen de evliliğin bereketini göreceksin.